709. konu, başkanlığı kabul etmemek, Miklad bin Esved'in başkanlığı kabul etmemesi ve Enes bin maliin bu konuyla ilgili sözleri, Allah'ın Resulü Miklad bin Esved'i bir yere idareci tayin etti, vazife mahallinden dönünce kendisine, nasıl gördün işi, dedi, Miklad cevap olarak, memuriyet beni bazen yükseltiyor, bazen de alçaltıyordu, öyle ki ben kendimi tanıyamaz oldum, dedi, Hazreti Peygamber, işte emirlik budur, dedi. Miktat, seni hak ile gönderene yemin ederim ki, ebediyen ben idareci olarak herhangi bir vazife almam, dedi. Gerçekten de bundan sonra Miktat, öne geç de namaz kıldır, dediklerinde bunu bile reddetmiştir.